Alhamdulillah elinezi hedana alihada ve ma'kuna alihleziyel evla alihedana Allah ve ma tevfiqi ve acsami illa billah ve kad cahit rusulü rabbina bilhak sallu ala rasuluna muhammedullah ala tabibu kulubuna صلو على الشيخ في محمد الله صلى أعوذ بالله على من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين أعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Qurbalet saat ve inşek el Qamar, beni rwaite yurdu Allah mufağnab el Qur'an Alâzî ve bâlik lanafi el allah Teala buyurur, kıyamet çok yaklaştı Ay yarıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi olarak Daha ne mucizeler belirdi Zuhur etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Gönderilişi kıyamet alametlerinden Ama insanların derdi Bu değil Ben yara vayeten Bir mucize de görseler Yüz çevirirler itibar etmezler, değer vermezler vekulu sihir-i müstemir bu büyüdür derler efendim devamede gelen bir sihirdir derler hadiseleri Allah'ın ayeti olarak görmezler Onun için ve kim ve keymin aitin semavât ve erp köklerde yerlerde nedir ayetler yamrûne aleyha yanlarından geçerler. Yüz çevirerek, düşünmeyerek, tefekkür etmeyerek, tedbür etmeyerek bu ayetleri efendim, hafife alırlar. Onun için şimdi burada okunan bütün ayetler, bütün hadis-i şerifler ince düşünülmesi gereken meselelerdir. Kimi bizimle alakalıdır, kimi çevremizle alakalıdır, kimi toplumda yaşanan olaylardır bunların iyi yönleri olan var kötü yönleri olanlar var kıyamet alametlerinden gerçeği yansıtanlar var yani vakayı anlatanlar var olacakları bildirenler var Bir de zemmedilenler var kötülenenler var kınananlar var hangi yönüyle zemmediliyor hangi yönüyle efendim kıssa ediliyor bunlar hepsi mesele ince düşünenler istifade ederler Allah Teala cümlemize aklını kullanmayı nasip eylesin Bir insan hakikati ararsa, gerçeği ararsa, işlerin esasına efendim vakıf olmak dilerse, bu yönde araştırma yaparsa, akıl fikir yorarsa Allah onu hakka muvaffak eder. Ama bir insan efendim hiç bu taraklarda beze olmaz, bu ilimlere merak etmez, bu hususlarda yani, kafa yormazsa Allah Teala onu hidayet etmez. Sizleri bu cemaatlere gelmekle Doğru adrese geliyorsunuz. Hakkı menbaamdan arıyorsunuz. Doğruyu kaynağından alıyorsunuz. Bizzat ayet ve hadislerden bu haberleri duyuyorsunuz. İnşallah Rabbim sizi de, neslinizi de, zürriyetinizi de bu cemaatlere katılmanız bereketiyle kıyamet alametlerinin kötülerinden muhafaza eder. Bu sele kaptırmaz. Bu yele kaptırmaz. Allah Teala herkes kaysa da bizi kaydırmaz. Allah Teala yoldan çıkanlara çokluğuna rağmen bizi az fırkadan ayırmaz inşallah. Buraya gelmenizde, buraya devam etmenizde, yaz, güz, kış, soğuk, sıcak demeden keyfinizi, istirahatinizi terk ederek bu cemaatlere girmenizde, bugününüz ve yarınız ve istikbaliniz, hatta zürriyetleriniz için büyük rahmetler ve bereketler vardır. Siz bunu anlasanız da anlamasanız da, görseniz de görmeseniz de, bu tesir, bu bereket yayılmaktadır inşallah. Efendim, biz bu itikad üzere Allah'ımız fırsat verdikçe Habib'in hadislerinden sallallahu aleyhi ve sellem dersler yapmaya devam edeceğiz. Şimdi, kıyamet alametlerini okuyoruz, tabi üç aylarda yaklaşıyor. Üç aylara da gelmeden evvel bayağı bir yol alalım diyoruz. En azından şu orta alametleri bitirebilsek diyoruz. Çünkü üç aylarında kendine mahsus sohbetleri var, dersleri var o günlerde senede bir kere geliyor bir daha seneye de ya nasip bu nasip olmayabiliyor onun için onları da değerlendirmekle ilgili konuşmak gerekiyor ikaz gerekiyor insanlara gününü gecesini anlatmadan olmaz bu bakımdan e, dersleri efendim hadis-i şerifleri çok da e, geniş izaha yer veremesem de e, maksadı anlatmış oluyorum siz de gayeye ulaşmış oluyorsunuz inşallah istifade edenlerden oluyorsunuz şimdi kıyamet alametlerinden zuhur eden, beliren ve artarak devam eden, insanlar arasında şuyu bulan, yaykınlaşan efendim, hususlardan bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ben yedi issaati teslimul khasati ve füşuvu ticareti hatta tüşarikel mer'etu zevcaha fi ticaretinde kıyamet alametlerinden bazıları kıyamet kopmadan önce huku bulacak hadiselerden birisi bu geçen de de geçiyor. Geçen konuları izaha girmiyorum. Öbür maddeyi izah ediyorum. Selamın özelleşmesi. Nasıl ki şimdi fabrikaları özelleştiriyorlar, selamı da özelleştirdiler. Ne demek selamı özelleştirdiler? Tanıdığına selam veriyor, tanımadığını Es geçiyor. E hocam 72 buçuk millet var zaten şimdi bunu yani selam da verilecek adam az kaldı falan dersen burada onu kastetmiyor. Burada kastettiği selam verilebilecek adamlardan hepsine selam vermeyip özele indirmek. Selam verilebilecek adam. Mesela camide gördüğün adamına selam verilir mi verilemez mi diye şüphelenilmez. Efendim e, tabi itikadı eli sünnete muhaliftir, bozuktur, ameli bozuktur. Bunlar celaf eder miyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? "İdara'tum racul yatazu'u'l mescide feşhedu lehu bil iman." Camiye cemaate devam edeni gördüğünüz zaman imanına şahitlik yapın. Yani öyle bir adam ölse de sorsalar da yine nasıl bilirsiniz? İyi biliriz cevabı veriyoruz. Allah'la arasındaki muameleyi biz karıştırmıyoruz. Zahiri alametlere bakıyoruz. Bu itibarla camide cemaatte vesaire gördüğün adama selam verilecek ama e şimdi ben bunu tanımıyorum. Samimiyetim yok pek onların içli dışlı değilim diyerekten, veyahut ona işim düşmüyor diyerekten selam kesiliyor, merhaba kesiliyor bu kıyamet alametidir, bu vaka, yaşanıyor yaşanıyor, insanlar çoğuna selam vermiyor bunu konuşmuştuk ve ticareti, ticaret yaygınlaşacak ticaretin yaygınlaşması, kolaylaşması anlamına geliyor şimdi hakikaten Eskiden yani bir malı bir yerden bir yere nakletme vasıtaları yolların tabi uzaklığı gözünde bulundurulursa bugünkü ticaret dünya kuruldu kurulalı görülmüş bir ticaret midir? Şu anda internetten alışveriş yapıyorlar. Değil mi? Yani adam burada oturuyor, Çin'deki malı bağlıyor. ...komtr'lere basıyor... ...Efendim Amerika'dan... ...mal... ...alıyor veya satıyor... ...değil mi? E hiç bu zamana kadar böyle bir ticari... ...yaygınlaşma görülmüş müdür? Bu birkaç senedir oldu değil mi? Kaç senedir internetin mazisi? Bilgisayarın mazisi kaç sene? Neticede... ...kıyamet hakikaten çok yanaştı ya! Yani... 10-15 sene evvel olmayan çok büyük alametler zuhur ediyor. Tabi Resulullah sellem ticaretin yargınlaşması derken o merhale şu anda başlamadı. Biz ne, hangi baptayız? Orta alametler. Yani ne diyoruz? Gitgide artan diyoruz. Bak laflara dikkat ederseniz tarife dahil oluyor. Gitgide artış kaydediyor. Yoksa yeni başlamış değil. Çünkü arabanın çıkmasıyla da ticaret, kamyonun çıkmasıyla, tırların çıkmasıyla, gemilerle, zaten gemiler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da var. E, en büyük nakil vasıtası gemiler. E şu anda bile değil mi? Uçaklardansa tırlardansa en büyük nakil vasıtası nedir? E, gemiler adam, işte Güney Afrika'ya gittik buradan mal getirtiyor Türkiye'den adam orada. E, neyle? Güney Afrika neresi ya? Dokuz saat uçakla gittik. Adam diyor ki gemiyle konteyner mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz işte? Gemiyle oraya getirtiyor. E, neticede bu şeyler efendi vasıtalar zaten vardı artarak devam ediyor ancak tabi bu internet şekliyle olan e, sat, satışlar alışlar tamamen işi çığırından çıkardı kolaylığın bu kadarı yayılmanın bu, bu türü görülmemişti onun için ticaret yaygınlaşacak Çoğalacak. Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerindendir. Enyefşüvel mal ve eksura mal bollaşacak. Mal bollaşacak artacak. Tabi sen dersen ki alım gücü düşüktür veya insanların çoğu fakirleşmiştir. O konu ayrı bir konudur. Ama mal bolluğu vardır. Parası olana. Mal artmıştır. Her şey Ey Afrika açlıktan ölüyorsa Afrika açlıktan ölüyor diye malsızlıktan, buğdaysızlıktan ölmüyor. Dünyada hepsine yeteceğinden fazla mal var. Oradan dökülüyor. Oradaki açlıktan ölüyor. Oradan da israflan dökülüyor. Zaten bir kısmının döktüğü öbür kıtayı besler. Mesele burada efendim ulaşım ayrı bir şey. Oraya ulaşıyor, ulaşmıyor ayrı bir şey. ama Mal çoğalacak. Eskiden para vardı da mal da yoktu. Neticede Efendim kuyruklar, kıtlıklar değil mi? Adam para da bulsa mal bulamıyordu değil mi? E şimdi para bulana mal yağma. Mal dolu her taraf. Mal artacak. Ticaret yaygınlaşacak. Efendim bu görünmektedir. Bunun izaha ihtiyacı yoktur. Hatta ticari kelime acu zevciha ticareti. Kadın da kocasına ticarette ortak olacaktır kadın erkeğe ticarette müşarik ve müdahil olacak diyor kıyametten önce şimdi efendim bu Medih kabilinden midir, Cem kabilinden midir bu kıyamet alameti övülen bir şey midir, yerilen bir şey midir bizle ne alakası var meselesine gelince hadisi okumakla efendim bu mana anlaşılmaya bilir burada maksat şudur, şimdi Efendim haddi zatında ticaret sakıncalı değildir. Kâr yapmakta sakıncalı değildir. allah Teala ticareti emrediyor. Ticarete müsaade ediyor diyelim. Müsaade ediyor derken rızık aramayı emrediyor. Mesela cuma namazından sonraki ayette geçen feydâ qadaytum salate efendim namazı bitirdiğiniz zaman feydâ kuduyetü salatü o da başka yerde var müteşavittir ve salatu namazı bittiği zaman? Fenteşerû fil yeryüzünde yayılın, dağılın ve teğû min Allah'ın fazlından rızkınızı arayın diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Demek ki rızık peşine düşmek halaldır. El-kâsibü habîbullah kazanan ticaret yapan, para kazanan halal ve meşru yoldan kazanıyorsa Allah'ın nesidir? ...sevgilisidir... Dost Hepiniz geçim derdi çekenleriniz de var. Allah hepinize genişlik versin. Efendim, hadis-i şerifte ne buyuruyor? "İnne minezunubi zunuben la yukeffiruha illa al fi talabil Öyle günahlar vardır ki, tevbe de patlamaz, istiğfar da patlamaz, hastalık da patlamaz, hiçbir musibet onu temizlemez, kefaret olmaz. Ancak geçim derdinde sıkıntı çekmek o günahları paklar. Onun için günahsız durmadığımıza göre sıkıntısız da durmayacağız. Başımızda beladan kurtulmuyor oradan kaldırıp o duvara vuruyoruz. Ve neticede geçim sıkıntısı hepimiz nispeten kendimize göre çekiyoruz. Yani geçimi talep uğrunda sıkıntı. Talep uğrunda sıkıntı. Şimdi bir var rızkı dar. Bir de var rızkı, bol, e rızkı bolun sıkıntısı yok mu? Rızkı bolun sıkıntısı daha fazla asgari ücretle çalışıp akşama bir soğan bir ekmek getirenden daha çok yüz tane işçi çalıştıranın sigortaları nasıl ödeyeceğimin derdine düşmesi. Yani o tarafta dertte bu tarafta dertte. En nihayetinde intihar edenlerin efendim, oranına bakarsanız efendim zenginlerden fabrikaları iflas edenlerden intihar edenleri fakirlerden soğan yiyenlerden fazla bulursunuz doğru mu konuşuyorum eh ama mesele burada nedir fakirlik değil geçim talebinde sıkıntı çekmek hadisleri güzel anlayalım zengin de olsa bir insan bakmakla mükellef olduğu insanlar var işçileri var ...onların maaşlarının sorunu var... ...skortaların sorunu var... ...vergisi var, dergisi var... E bunları ödeme hususunda o da bir sıkıntı çekiyor mu? E çekiyor hem de... ...daha fazla sıkıntı çekiyor. İşçi akşama kadar yorulup... ...yattı mı... ...yastığa yarım metre kala uyuyor. Havada da uyuyor tabii yoruldu ya... ...ama patron... ...o sabaha kadar uyuyamıyor. Biz ha biz zola neden? Yarın çek dönersen ne olacak meselesinden? Onun için öbürü zaten... Benim ücret belli diyor. Ama bu yıkılırım bir anda diye ötü kopuyor şimdi. Doğruyu konuşalım. Onun için Allah hepsinin işini rastgellirsin. Helal kazananlara Allah çok versin helal kazananlara. Ama işte günahlardan öylesi var ki ne yapıyor? Hiçbir amelle paklanmıyor. Ancak bu sıkıntı onu ne yapıyor? Eritiyor. Kefaret oluyor. Yani çok çocuğa bakmak çok iyi bir şey. Çoluk çocuğu olmak çok iyi bir şey. Onları geçindirmek için çalışmak çok meşru bir şey. Çok sevgili bir amel yani. Ulemanın, evliyanın hep kıpta ettikleri amellerden efendim. Onun için evlenmemek değil mi? Evlenmemek, efendim çocuk çocuk yapmamak bunlar İslam'a göre teşvik edilen amellerden değil efendim. İslam evlenin, çoğalın, onların bakımına, derdine düşün. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı Katletmeyin, kürtaj olmayın, çocuk düşürmeyin, hatta korunmayın. Neticede İslam'ın e, sarih ifadeleri e, budur, bu yöndedir. Artarın, e, Allah Teala yardım eder. E, Evliya Allah'tan birisi, öyle diyor. Yani çocuklar bir şey istediği zaman, bazı kere aç kaldıkları da oluyor, acıktık dedikleri zaman, işte... Şu yok bu yok hanım şu yok bu yok dediği zaman, çoluk çocuk bir şey istediği zaman ben onu alamadığım zaman, o imkanı bulamadığım zaman bir sıkıntı çekiyorum, bir acıma hissi geliyor. İşte Allah'ın da rahmeti o anda tecelli ediyor. Sen acıdın Allah da sana acıyor. Değil mi efendim? Öbür türlü daha taşı acıyacak hali yok yani. Neticede insan çocuğuna acıyor, eşine acıyor onlara bakmak istiyor. Onların ihtiyaçlarını görmek istiyor. Allah da ona onu bağışlamak istiyor okulunu mal varetmek istiyor. Bu yönden ticaretin sakıncası yok. Yahyudilerin İlla ticareten an tarad Allah Teala rıza üzere karşılıklı alışverişlerle, ticaretlerle efendim birbirinizin malını yemeniz, birbirinden istifadeniz Helal edilmiş size. Ve helallahu Allah alışverişi helal etti. Ama sakınca nerede? Muharrem riba faizi haram etti. Ve yine sakınca nerede? Batıl yollarla, yanlış yollarla mal kazanmak, meşru suretlerle mal edinmek, para kazanmak efendim, insanları kandırarak dininden taviz vererek haramlara düşerek Hatta namusunu satarak para kazananlar var. E şimdi lanet olsun o mağlaki namusuna alet ola demiş değil mi? Neticede efendim insanın ırzı var, haysiyeti var, şerefi var, insaniyeti var, İslamiyeti var. Bütün bunların hepsi e, insana bir şeyler kazandırıyor. E, i̇nsan bunları para uğrunda e, efendim heder ettiği zaman bu meşru olmuyor. Şimdi demek ticaret zemmedilmiyor. Kazanmak, çalışmak, kazanmak tenkit edilmiyor hatta çalışmak. Teşvik ediliyor, emrediliyor. Ne, ne diyor? Bir tarla 100 kilo buğday verecekken 99 verse, 1 kiloyu eksik verse, tarlanın sahibine Allah niye bakımını eksik ettin de 1 kilo eksik ettin diye sorar diyor. Verimi düşürtmek... İslam'da iyi bir şey değil. Çünkü senin bir kilo veriminle kim bilir kaç kişinin ekmeği çıkıyor o verimden. Neticede tarladaki bir kilo fazlalık birer kiloların ekonomiye, topluma, işçisine, aşçısına, herkese nesi var? Yansıması var. Onun bunun gevşekliği, tembelliği, eksik veriminden dolayı da herkese zararı var. Onun için zembolunan nedir? Şimdi zembolunan iki şey bir tanesi batıl yollarla yemek, şimdi batıl yollar deyince en mühim nedir faizin müdahalesidir tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur yehti alâ ummeti zemâru küllü <gülüyor> ümmeti öyle zaman gelecek bütün ümmetin faiz yiyecek diyor, dediler ya Resulullah hiç mi yemeyen kalmayacak yemeyene de dumanından vuracak diyor Şimdi tabi yemeğine dumanından vuracak meselesinde Allah hepimizi mağfiret etsin. Şimdi insanın kasten yapmadığı işlerde üzerine aldığın kumaşa kadar, fırından aldığın ekmeğe kadar efendim her şeyde bir faiz müdahalesi söz konusudur. Çünkü çark ters kurulmuş, ters işliyor. İslam'a uygun bir sistemle dönmüyor. Çark batıl yollarla dönüyor. Bu yüzden tabi faiz girmiş... Her işe meselesinde şu anda bizim e, bir müdahalemiz söz konusu olmayan elimizin ermediği, dilimizin yetmediği, yetişmediği yerlerde Allah bize sormayacak inşallah. Ama bile bile faiz yemek, bile bile almak veya vermek Efendim, bunlar ne yapıyor? zembolunan, Allah Resulü tarafından kınanan hususlara dahil oluyor. Ondan sonra efendim ticaretteki oyunlar, hileler, aldatmacalar, söz bozmalar, söz geciktirmeler, onu kar bilmeler, bir ay sonra ödeyeceğim derken üç ay savsatmalar oluyor bunlar değil mi? Şu gün teslim edeceğim şimdi diye söz verirken, üç ay, yirmi, dört ay adamı, adamın işiniz Geciktirmeler, bütün bunlar tabii ticaret olmasa olmayacak şeyler. Ticaret olunca bunun içinde getirdiği sakıncalar, bunlar tehlike. Nerede şimdi sözünde duran adam diyor? Herkes sahtekar olmuş. Yani bu laf artık yaygınlaştı. Herkes konuşuyor bu lafı. İş veriyorsun ama bir haftada bitirilir, iki hafta oldu yok. Şimdi geliyor senden işi bağlıyor, birkaç yerde kırıyor, döküyor. ...sen şimdi başkasına da iş veremiyorsun... ...diyor ki nasıl olsa burada, buradayı bağladım şimdi... ...o arada gidiyor iki üç yeri daha bağlıyor... ...senikini bir haftada teslim edeceğine... ...nöbet neşe bir gün sana geliyor... ...bir gün ona gidiyor... ...herkesin işini Allah bulak ediyor... ...bütün milletin Allah belanı versin... ...vedduasını alıyor... ...parasını da haram ettiriyor... ...halbuki helalından iki günde o işi bitirse... ...Allah ondan sonra üçüncü gün ona başka iş... ...vermeye kadirdir... ...ama Allah'a inanmıyor güvenmiyor, en rizku Allah'a inanmıyor, her tarafı da bağlantı yapıyor her tarafı da yarım bırakıyor Bu durum bu ya bu, bu yüzden ne insanlar sıkıntı çekiyor ya, ne insanlar taşınacak taşınamıyor, gidecek gidemiyor gelecek gelemiyor efendim, almış malını göremiyor, istifade edemiyor parasını vermiş, ulaşmıyor vesaire ondan sonra borsa oyunları Borsa oyunları, efendim, milletin en çok sorduğu sorular, işte bu borsa helal mıdır, haram mıdır? Şimdi, helaldır da diyemiyorsun, tümüyle ilgili, haramdır da diyemiyorsun tümüyle ilgili. Yani genelleme yapamıyorsun. Genel bir hüküm verecek şeffaflık yok ortada. Onun için fetva niye göredir? Soranın şu haline göredir. Şimdi, kimse işin iç yüzünü Bildiği yok yani, İstanbul'un havası gibi. İstanbul'un havası gibi, nereden eser, nereye gürler, hangisi düşer, hangisi çıkar, kim kazanır, kim kaybeder, hangi lobi müdahale eder, hangi Yahudi Mason locası müdahale eder, kim içini boşaldır, kim dışını boşaldır, bir şeyden haberin yok. E, dolayısıyla kumar gibi bir risk taşıyor, şeffaflık yok, iç yüzü görünmüyor, fahiş karlar, fahiş zararlar, söz konusu. Neticede yani belirsizlik var. Ha, tabii biz orada diyoruz. Diyoruz ki hisseler muhakkaksa yani hisse gerçekse hakikaten öyle bir hisse varsa kağıt üstünde değil de bu fabrikanın gerçeği varsa, burada bu çalışıyorsa, bunun yüz tane makinası varsa bunun yüzde onu demek bunun on makinesiysa, karşılığı de varsa mesela bu şekilde konuşuyoruz ama bunu ne alan biliyor, ne satan biliyor. Ya kazanıyor ya kaybediyor. Bir şeyden haberi de yok. E neticede böyle bir şeffaflık olabilir mi? Faizden işi olmayacak aldığın, hissedar olduğun müessesenin faize bulaşmış olmaması mesela. Ondan sonra içki gibi efendim domuz ticareti gibi, içki ticareti gibi haram olduğu kesin olan metaları, malları satmaması, almaması meseleleri. Bunlar bayağı teferruat istiyor. Ama adam diyor tabii efendim yok ya bu diyor istemilen tekstil şeyi firması ya tamam tekstil ama bu işte gerçekten var mı adam bunu yüze çıkartmış bu elli değil bunu mu artırmış burada bir şişirme mi yapmış bala mı yapmış yalan mı katmış öyle ya, sen bir şey aldım diyorsun e, gitsen o onu görüyor musun var mı öyle bir şey bu benimdir diyebiliyor musun alıp götürebiliyor musun neyse vesaire şimdi bunlar rüya görmek gibi konular yani Fare Aslında deve olmuş. sabah kalkmış aynı fare duruyor yani. Şimdi bu. Ne aldığına alana abat oluyor, ne <gülüyor> satan berbat oluyor, bir şey belli değil. İslam'da böyle oyun gibi, hile gibi, kumar gibi işlere müsaade edilmiyor. Onun için ticaret yayılacak, ticaret yaygınlaşacak. Adam tabi zor işlere girmiyor. Efendim, kolay işler, kağıt üzerinden işler. Oturduğu yerde seyredecek efendim. Böyle işte de gidiyor. Yani bunlar meşru dairenin dışına çıkabiliyor. Bunlar bir sakıncası. Anlatabildim mi? Ticaretin sakıncaları şerata uymayan yönleri var. Tabi uyan yönleri de var. Eğer sen Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, fıkıhtaki beyanlara uygun alışveriş yapıyorsan Allah mübarek etsin. Sana bir sıkıntı yok. Sana da sıkıntı şurada var öbürün zaten etten sıkıntı sana da sıkıntı şurada var Ha, senin kalbini meşgul etmesi etmemesi mümkün hocu efendi etmesinin derecesi ne derece meşgul ediyor yani namazı mı kaçırttırıyor cemaatı mı kaçırttırıyor yani, külü mevla vurur yeyin helalen tayyiba helalı hoş olsun diyor Helal olsun da yetinmiyor. Peşine bir de hoş olsun diyor. Yani cemaati duruyorsa helal olsa da hoş olmuyor. Cumayı kaçıttırıyorsa zaten hiç helal olmuyor. 5 vakit namazın cemaatini kaçıttırıyorsa hoş olmuyor. Mesela bunda mertebeler var. Sen bunların neresindesin? Bunlar hesap edeceksin. Ya ayulle amenu Ey inanmış kullar La atülüku memalüku ve la evladıku anzikrillah kazanmayın demiyor, çocuk yapmayın da demiyor mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. koymasın diyor. Ömer kim malı malından, çocuğundan, işinden, gücünden sebep Allah'ın zikrini terk ederse namı sallatelizikri namaz zikir kurban zikir, zekat zikir İslam'ın bütün emirleri zikir bütün emirlerinde Allah'ı hatırlamak var bütün yasaklarından kaçarken Allah'ı düşünmek var İslam'ın bütün emir ve nehiileri zikirden geçiyor Allah'ı düşünmeyen namazı kaçırır Allah aklına gelmeyen zinaye düşer, Allah'tan korkmayan yalan söyler neticede yalan ağzına gelmişken söylemeyen, gıybet edecekken fren tutabilen Pren yapabilen, efendim, iftira atacakken Allah'tan korkan, o anda ne yapmış oluyor? Allah'a zikretmiş oluyor. Zikirin en üstün yönü budur. Namaz kılan Allah'a zikretmiş oluyor. Niye abdest oluyor Niye hazırlanıyor? Niye namazı bekliyor? Niye namaz geçmesin diye endişe ediyor? Niye takvime bakıyor? Niye saate bakıyor? İşte onun için hadis-i şeriflerine buyuruyor, Allah'tan en sevdiği kulları ...güneşi ayı takip edenler... ...tabii şimdi güneş ay kalmadı... ...apartmanlardan her taraf kapandı... ...e onun için şimdi taktığında bakanlar diyoruz yani... ...hadis-i şerifte... ...ne buyuruyor... ...güneş ve ayı takip edenler... ...niçin? ...likameti zikrillah... ...namaz vakitlerini... ...oruç vakitlerini... ...haccını zekatını... ...hesap etmek için... ...ay hesabı, gün hesabı, güneş hesabı... ...hep İslam'ın vazifeleri vakitlerle... ...alakalı... Onun için saatini vaktini kollayan Allah çok seviyor. Ne bakımdan? Rabbimi zikredeceğim şu ibadetin vakti geliyor. Onu geçirmeden ifa edeceğim zihniyeti zikirden kaynaklanıyor. Allah'ı düşünmeyenin hiç vakti saatinin hesabı olmaz. Akşam geçmiş ona ne? Sabah geçmiş ona ne? Çünkü zikirsiz. Şuursuz. Bu itibarla mallarınız çocuklarınız sizi benim zikrimden geri bırakmasın. Kim böyle yaparsa onlar çok kazanıyor gibi de en büyük karı, ahiret ticaretini, ebedi cennetleri kaybedenlerdir. Kendiniz için bu zarara razı gelmeyin. Bu ziyanı size dünyanın gavuru yapamaz, nefsiniz yapar. Onun için dikkat edin. Malınız evladınız olsun ama zikirden sizi gafil... Bırakmasın. Ayetleri iyi anlamak lazım. Ni'u el malu salihli rejilü salih. Hadi şerifinde. İyi adam için iyi mal ne güzeldir. Adam iyi olacak, mal da iyi olacak. İkisi birleşince ne güzel. Ancak Mevlana Meslevisi'nde bütün meşayih beyanlarında efendim ticareti engellemiyor, rızkı engellemiyor, kazanmayı çalışmayı engellemiyor. Hatta onlar efendim yan gelip yatıp da millet bize baksın diyenleri biz dervişiz diye camide yatıp da ona buna yük olanları zemme diyor geldi baktı işte efendim yatmışlar camide işte ikisi ibadet ediyor şudur budur çalışmıyor kazanmıyor ondan sonra ondan bundan dileniyor siz necisiniz nesiniz sordu dediler biz tevekkül ehliyiz dedi siz tehkkül ehlisiniz yani yeme. engel yap. Milleti soy. Tevekkül bu değil. Ve mesya'yü mani'en littevekkülü. Çalışmak tevekküle engel değil. Belik tevekkülü seyüyle hükmüllah. İsmet babamız Arapça baktı bundan. Gerçek tevekkül nedir? Allah'ın hükmüne koşmaktır. Hükmüne başvurmaktır. Ama ne verirse de ona razı olmaktır. İsyan etmemek, sabretmektir. Tevekkül bu. Yoksa tevekkül yat aşağı ne gelirse onu bekle ne gelirse onu bekleyen tevekkül olmaz Böyle <gülüyor> tevekkül yaparsan o zaman geleni de almayacağım yani geleni de almazsan ben sana tam tevekkül derim ama sen şimdi pusuya yatmış gibi bekliyorsun herifin çantasında ne var acaba bana mı verecek düşündüğün anda zaten sıfır oluyorsun böyle bir zikir olmaz böyle bir fikir olmaz evet onun için efendim Mal malı niye benzetmişler? Suya benzetmişler. Ne diyorlar? Ne buyurör meslevi de efendim? Su geminin içinde ne kadar çok olursa o kadar batırır. Dışında ne kadar çok olursa o kadar yüzdürür. Yani kalbine parayı, para sevgisini, mal sevgisini kalbine sokanı o kadar batırır. Ama kalbine sokmayıp da elinde tutanı helala harcayanı o kadar çıkarır. İtibar bu. Burada tespit, ölçü bu. Yine söylüyoruz size e, çok zengin olmak e, efendim işi gücü çok olmak e, dünyaya çok çalışmak yine e, ibadeti de mani değil, zikre de mani değil. Çünkü zikrin yerine restir. Kalp. Efendim babamız Hacı Ali Erdem ve Nazir, öyle sorardı kardeşi Allah'a. Hem yer hem konuşur musunuz? Konuşuruz derlerdi. Hem çalışır hem konuşur musunuz? Konuşuruz. Hem yürür hem konuşur musunuz? Konuşuruz. Peki bu kadar işler sizin konuşmanıza mani olmuyor da zikrinize niye mani oluyor derdi. Tespit budur. Doğru yönlendirme budur. Zikrin yeri kalp olduğundan hiçbir engel tanımaz. Kalp her yerde Allah'tan haberdar olabilir. Agah ve uyanık olabilir. Ben Hazretlerinin Mine Pazarında rastladığı adamı biliyorsunuz. Çukur yerde alışveriş yapıyor, başına üşüşmüşler, sinek kase üşüşür gibi adamı göremiyorsun müşteride. Biz olsak ne deriz? Ammak ıpta ederiz. Ne müşteri bulmuş herif voliyi vurmuş deriz. Nakşimendi Hazretleri ne diyor? Hemen onun durumuna çok üzüldüm diyor. Neden? Ya Allah'ın zikrinden gaflet ettiyse bu adam bu kadar müşterinin dişine bakarken helak olur. O da onu düşünüyor. Ama neticede Allah dostlarının kalbe ittilağı var. Bir bakayım dedi vaziyetine. Kalbine bakayım, kalbine durumda. durumda? Doktor ultrasanına bakar gibi Evliyaullah da adamın kalbine bakıyor. Ne gördü? İlginç bir şey gördü. 50 bin dinarlık, şimdiki 50 milyarlık diyelim. O anda alışveriş yaptı bir saat içinde diyor. Bir saniye Allah'ı unutmadı diyor. Nakşibend Hazretleri bunu Mektubatalı İmam-ı Rabah'ın naklediyor bunu. Neticede demek o adam o kadar müşteri başındayken yine nerede? Zikirde öbürü de camide oturuyor. Tespih yerinde. Gaflette. Çünkü neden? Aklında Mevla yok. Leyla var. Kafayı takmış bir karıya. tesbih çekiyor gibi görünüyor. Dostlar alışverişte görsün. Anladın mı? Zikir bambaşka. Bu işler bambaşka. Her iş dönüyor donlaşıyor. Takva kalpte. Zikir kalpte. Hepsi kalpte. Bu ayrı bir yönü. Efendim. Şimdi yine burada bir sıkıntı var. O sıkıntı nedir? Kadının çalışması. Oraya işaret edildi hadiste. Ne buyuruyor? Kadın kocasına ticarette yardım edecek. Şimdi bu uygun mudur meselesine geleceğiz. buradan dananık kuyruğunun koptuğu noktalardan. Değil mi? Müslümanlar çoğunun da yanlış yaptığı noktalardan. Öyle mi? Şimdi efendim kadının ticarette kocasına yardım etmesinin de yine haram olmasını genel manada söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Nasıl söyleyemeyiz? Kadın evde örgü örse erkek onu sokakta satsa haram olur mu? He? Kadın kadınlar arasında hiç erkek müdahalesi olmadan Efendim bir şey dikse, 3-5 kadın toplansalar, dikseler. Bunun birinin kocası bunları pazarlasa, satsa. Öbürleri de ona göre bir maaş alsalar. Haram diyebilir miyiz? Ha. Şimdi yasak olan nokta neresidir? Erkek, kadın beraberliğidir. Birlikteliğidir. Bu bu çok büyük bir bela. Bu fitnenin başı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. İsrailoğulların ilk çöküşü kadın yüzünden oldu. E şimdi yani kadından sekreter, müsteşar, efendim, işçi, aşçı bile olsa erkeklerle birlikte olan ortamlarda E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bizim annelerimiz olurken onlarla konuşacağımız, görüşeceğimiz zaman midasel tubunni ve tenfesseluni mirahib her arkasından sorun isteyin diyor. Şimdi bir tarafta analarımız, öz, bir öz anamızdan ileri anamız nikahı haram. Artık anan olması için ne gerekir? Nikah haram olmak analığın alametidir yani. Öbür türlü sen dersin bir kadın için işte bu benim anam yerinde işte anamdan sonra anam veyahut anam gibi falan onlar. Onlar senin eklemelerin olur. Çünkü orada... O kadın ne olursa olsun, yaşlı da olsun, senin çocukluğunu da görmüş olsun vs. Sana süt emdirmedikçe, süt annen değilse, neticede o sana haram mıdır? Yani nikah haram mıdır diyorum evlenmesi. değildi. 70 yaşında bir kadında, efendim 20 yaşında bir delikanlıyla evlenmesinde haram mıdır? He? E çocuğum ya, torunum yaşında. Anladık. Haram mıdır? E değildir canım. Ondan sonra sen bu... Efendim bu çok yaşlı kadın artık bundan zarar gelmez. Ya zarar her, her düşeni bir kapan bulur demiş. Gülüyorsunuz da başınıza neler geliyor sonra hoca doğru söylüyormuş diyorsunuz. Bunlara mahal vermeyin. Efendi Hazretleri bir küsse anlatır mübarek. Kaşeriden okurken kaşeriden kalma hikayelerden. Nedir o? Kadınlar nüfus çoğalmış erkekler azalmış harpler şeyler işte. Olabilir. Bağdat çok şey gördü. Katliamlar. Ta Hilafet'ten beri, Moğol istilası'ndan beri Bağdat kırıldı geçti. E şimdi kadın kadınlar çoğalınca, e tabi fitne fese çoğalıyor yani. E, evli olmayınca birçok kadın. Neticede vali tamin çıkartmış Bağdat'ın. Ne diye? Herkes bir tane mutlaka ikinciyi alacak. Almayana idam. Ferman var. Efendi dinledim ben bunu yani. Adam şimdi gelmiş, hanım ne var? Yeni genelgeden haberin var mı demiş. <gülüyor> Yok. Mecbur olduk demiş yani. Yoksa ben senin üzerine gün koplamam fakat tahmin var, mecbur evleneceğizim. Olmaz demiş. Yav sen Emir Demir ki sen ya. Vali şey çıkarttı. O zaman vali en büyük orada mesela. Cık. Anlamam, dinlemem derken ya dedi, ölüm var dedi ya sonunda sen ne diyorsun? Öl dedi şehit olursun. <gülüyor> Karının umurunda mı ya? Öl dedi şehit olursun. Adam dedi şehit olurum da sen de dul kalırsın. Çoluk çocuk aç kalır. <gülüyor> Şimdi sen beni de şehit etme. Gel bu işin bir çözüm noktasını bulalım. Nazlı dedi bak bizim mahallede 80 yaşında bir nene var. E formalite de olsa. Akdi nikah deriz. Bir iki gece zifaf ederiz yani birlikte kalıyor şeklinde. Kadınla ne işi var zaten? Kadın canı bir şey istediği yok. Evli misin evliyim hesabına ikinci kim şu biz de canımızı kurtarırız, yuvamızı kurtarırız falan pişman. Kadın baktı ki hiç o kurtarı tarafı yok, razı geldi. Bu da o yaşlı kadından nikah etti neyse, zifaf etti. Yaşlı nere topallaya topallaya çıktı ertesi gün. Bağdat, Bağdat dolalı diyor. Böyle vali görmemiş. Anladın mı? Aa. Anam yaşında, nenem yaşında yok İslamda böyle. Bir şey. Onu öpersin, efendim annemin eli diye, annem yaşında kadın diye çok fena durum. Çok. Hafız bile. Efendi Hazretlerden hep dinledik biz bunları ya. Hafız çocuk. Ya dedi. Yirmi tane kadına mukabele okuyor mesela. Bir gün dedi bir tane kadın geç geldi, yaşlı kadın. E onlar gitti, e bitirdiler işlerini. Yalvarıyor Şey i̇şte para vereyim ne vereceğim, cüz'ü bana kaçıttırma? Hatim bozulacak Ramazan'da diye. Bana tek başına oku. Şimdi bu hafızın bu kadına tek başına cüz okuması helal mi? Halvet olur tek başına. E yaşlı kadın, yaşlı kadın ama başına ne geldi o hafızın işte. Ya. Kardeşim. Sana İslamiyet diyor ki görmeyeceğim. Sen de diyorsun ki göreceğim kendimi deneyeceğim. E böyle bir şey yok ya. Görmeyeceğim. Ha yani gördüğün zaman efendim görüp de kendini denersen daha mı alıyorsun? Hiç alakası yok. Böyle bir şey yok. Şimdi kadın ticarette karışması demin anlattığım meşru suretleri var. Ama erkeklerle işli dışlı olduğu zaman da buna meşru Diyemeyiz. Anamız hakiki anamızdan öz bir öz anamız. Peygamberimizin anındır. Ayşe anamız. Hatice anamız. Bir şey soracak olsak şimdi onları bile görmemiz caiz. değil. Perde koyun diyor. Kur'an ayet bu. Hadis de olsa hadisin kaynağı nerede dersiniz? Ayetin kaynağını mı soruyorsunuz? E bu durumda efendim Allah'ın kitabında emir böyle zâliküm etharu li kulûbikum ve sen ne diyorsun? Hocam senin diyorsun, İçim bozuk, Herkesi kendi gibi zannetiyorsun. Sen bana öyle diyorsun. Ama Allah öyle buyurmuyor. Buyuruyor ki, Araya perde koyun ki, Hem onların kalpleri için, Analarımızın ha, Hem onların kalpleri için, Hem de sizin kalplerinizin, Daha temiz kalması için, Yol budur diyor. Kur'an ifadesiyle, Tercüme yapıyorum. Katma yapmıyorum. E peki madem ki Allah Teala kalplerin temizliği için perde koymayı araya, görüşmemeyi, konuşmak icap ederse zaruret miktarı soru cevaplan iktifa etmeyi emir buyuruyor. E sen sahabeden niye adam mısın? Sahabeden kalbi temiz adam mısın? Karşındaki kadın aşağı adamdan, hatta adamdan daha mı temiz bir kadın? Peki nasıl oluyor da sen bunu kendine yakıştırıyorsun? Efendim bu bana uyar bundan zarar gelmez. Ben böyle fetva verdim burada sakınca yoktur diye biliyorsun. i̇şkembe kübradan atıyorsun fetva. E bizim müftü böyle fetva verdi. Bizim hoca böyle fetva verdi. Efendim kardeşlerim. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana fetva soruyorlar. De fetvayı ben veremem. Fetvayı Allah verir. Fetva kim veriyor? Allah veriyor. Allah fetva verdiği yerde sizin müftünün hükmü olur mu? Olmaz. Gerçi efendimiz Hazreti aileleri hakkındaki durumda da evvelce sahabenler arasında çıkarlardı. Değil mi? Yani kapalı vaziyette çıkarlardı, örtülü vaziyette çıkarlardı ama aralarında dolaşırlardı. Hazreti Ömer ne yaptı? Radiyallahu anh. Dedi ya Resulallah bu milletin iyisi var, kötüsü var, şöyle bakanı var, böyle bakanı var. E şimdi sen insanları ayırabilir misin? İyi gözle bakanlara serbest, kötü gözle bakanlara yasak diye böyle bir ayrım da uygun olmadığından kimse de yordum ekşi demeyeceğinden, herkes benim kalbim temizleyeceğinden İslam'ın hükmü neye göre gelir? Tümünü bağlayıcı olarak gelir. Özele göre hüküm gelmez. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi bana bu hususta bir emir yokken ben bu ayrımı nasıl yapayım? Hazreti Ömer'in ısrarlı talepler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine fetvayı veremedi. Fetvayı kim verdi? Allah verdi. Celle Celaluhu yedi kat sımanın fevkinden ne indirdi? Ne buyurdu? Ve idâ seeltumuhunne meta'an fes'eluhunne miurâ hicâbin dâlikum adhâru li'ulûbikum iki tarafında kalbi temizlik için en elverişli yol perde çekmektir. E şimdi bir soru bir istekte bile böyleyse bütün gün 8 saat içli dışlı aynı ortamda, aynı odada, aynı havayı teneffüs o o masada, bu bu masada birbirine bakışarak, göz kulak atışarak, laf söz atışarak o kadınlar zaten kokular sürerek tahrik edici şeyler sürerek efendim örtünmeye tesettür riad etmeyerek bu ne vaziyettir ya hangi hoca fetva verecek onun alnını mı? 104 kitapta böyle bir fetva bulamaz ya onun için bu kadının karıştığı işler pek temiz işler olmaz kadın erkek bir aradaki çalışmalardan bahsediyorum ben doğruyu söylüyorum. Ben doğruyu söylemekle mükellefim. Ha şimdi hacısı, hocası efendim en takva geçinen adamı, tarikat ehli felancıya bağlı, fişmancıya bağlı bir de gözün bir telefon ver açıyorsun bir bayan. Ne oldu? Ben sekreteriyim not alayım. Olmadı ki be kardeşim şimdi. Olmadı bir çuval inciri berbat ettin ya. Berbat ettin ya ben, nasıl bu iştir ben şaşırttım ya. Olmaz. Karışır bu iş. Helal rızkınızı harama çevirmeyin. Hoca efendi ne var? Şimdi senin bildiğin gibi değil. E ee, şimdi bu dul, veya şu veya bu, ee, E al nikahına canım haram etmedik helal. Evleneceğim diyorsan ben sana haram diyor muyum? Bir şey demiyorum, adalet yapacaksan şartlarına uygunsa. ona bir şey demiyorum, acıdır. Peki, e bu aç kalmış, açık kalmış, ben şimdi bunu çalıştırmasam o aç kalacak onun için. Sen burada bunu bu kadar erkeklerin arasında çalıştırıp da perişan edeceğini, sen Müslüman adamsın, zengin adamsın, kaç para maaş veriyorsun? 400 milyon. Sen bunu çalıştırma, dur evinde de, 400 milyon sen ona zekatından, sadakandan gönder, ben sana takva adam diyeceğim. 400 milyon için kadıncağızı perişan ediyorsun orada be. Vereceğim para ne sanki? Trilyon mu veriyorsun? Yani bu olmaz. Onun için kadının kocasına ticarette yardımının efendim meşru yönlerini anlattık. Evde çalışır. Erkeklere muhatap olmadan bir yardım yapar. Bu tamam. Ticarette katkısı olur. Bir şeyleri takip eder. Kocasının evrakını hazırlar. Bunlar ...karı koca arasında kaldığı sürece... ...veyahut oğlu... ...kayınpederi gibi... ...mahrem dairede kaldığı sürece... ...biz bunlara haram demeyiz. Ama yabancı erkeklerle... ...bir ortama geçince... ...biz buna helal diyemeyiz... ...bunun sakıncaları... ...çoktur. Bu ayete ne diyeceğiz? Perde koyun ayetine ne diyeceğiz? Allah'ın ayetiyle çelişen fetva nasıl vereceğiz... Onun için sakının ateş Bu kadın işi Ateş Efendim yok iyi niyettir Yok efendim benim kalbim temizdir Bunların sonu iyiye gitmez Hele ki bir arada kaldın mı Hele ki bir odada Baş başa kaldın mı Üçüncüsü şeytandır Resulullah öyle buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Yani bir mucize olmasa bu hadis bile yeter Öyle bir mucize hadistir bir kadın bir erkek bir yerde yalnız kaldı mı elçileri şeytandır. Elçileri şeytandır ne demek? Hemen onun kalbine gider ki bak şu baktı ya sana muhabbetle baktı ha mesaj verdi anlamadan. Hemen onun içine öyle götürür. Onun içine de bu adam sana çok vurgun da açıklayamıyor. Onun içine de öyle götürür. Neticede ateşi fikirler yani. Ateşle barut bir arada durma. Allah kadınla erkek arasında ne koymuş? bir cazibe koy. Bu elektrikten daha beter bir çekiş gücüne sahiptir. Bu elektriklenmenin tek engeli hıcaptır, örtüdür, perdedir, ayrılıktır, görüşmemektir, konuşmamaktır. Herkesin helalı kendine mübarek olsun. Ama yabancının karısıyla, kızıyla, duluyla, bekarıyla, anam yaşındakiyle, kızım yaşındakiyle fark etmez aram, hepsine eşittir. Burada tek ölçü nedir? Ya süt sebebiyle, süt süt annen, süt kardeşin olacak. Ya süt, ya da neseptir. Nesep soy demektir. Burada da hudut bellidir, işte anandır, kız kardeşindir, teyzendir, halandır. Ama teyzenin kızı, dikkat! Halanın kızı, amaaan! Erkek kardeşinin karısı baldızın ama tehlikenin daniz kasada. Daniz kasada. Elhamdülmez. Resulullah buyurdu. Kayın ölümdür. Ölüm getir. Tehlike. Çan çalıyor. Dikkat. Onun için ticarettir, alışveriştir, iş birlikteliğidir, yok ben işten sebeptir. Bunlar olacak iş değil. Allah Müslümanlara muhafaza et. Birkaç kuruş paraya ...kama etmeyin. Az bir dünya menfaatına dininizi değişmeyin. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Şimdi... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor... ...Sete günü fitenin beyni ediyse adike kıtaylil elbuzdur... ...karanlık gece parçaları gibi ortalığı... ...fitneler saracak... ...usbah racül fiyah mü'mine vübşi kâfuran vübşi mü'mine vübşi kâfuran... ...usbah kâfuran... ...imanlık akşam art çıkacak, sabaha gavur çıkacak. Sabah Müslüman kalkacak, akşam gavur olacak. Neticesi ne olacak... Yabiyu dine ve araz min Dünya, kâil azıcık Dünya menfaatına karşı dinini satacak diyor. dinini yamalayacak diyor. Olur mu? Dünyamı düzeltim derken dinini yamalamak, parçalamak, yamalamak olur mu ya? Allah dinimizi sağlam saklasın. Allah dinimizi muhafaza eylesin Amin. Min esrâtu saati en yâz hava şuhu. Kıyamet alametlenen bir senedir aşırı tamacarlık ve hırs Gözleri büyüyecek, belirgin hale gelecek. Yeter bu zaman, zamanın bereketi kalkacak. Hem kusul amel, ameller noksanlaşacak, Ibadetler eksilecek ve ulkasho cimrilik ağır basacak. İnsanlara cimrilik böyle bir huy gibi yapışacak. Bu da Eski, şimdi mesela sahabe-i kiramın yaptığı fedakarlıkları veya geçmiş büyüklerden, kitaplarda mevizelerden anlatılan, dinletilen bu kadar şey dinliyorsunuz, cömertlikle ilgili, Allah yoluna vermelerle ilgili vs. insan şaşırıyor. Allah, nasıl vermişler ya? Yani çünkü neden? Böyle bir örnek görülecek zamanda değiliz yani. Ebu Bekri Sıddık tümünü getirmiş, Hazreti Ömer yarısını getirmiş falan. Şimdi adama neyin var, neyin yok dediğin zaman tümünü getir, dinden de çıkar yani. Yarısını getir, dilimizin hoca der, kafayı mı yedinde? Ne yarısı ne berisi, zekatını verse zaten bir şey demeyeceğiz yani. Ama adam işi gücü ondan sonra, hoca efendi kızıma zekat olur mu? Karına da ver bari. Kızına zekat olur mu ya? Kızına sadaka ver. En makbul sadaka, hanımının ağzına koyduğun lokmadır. Kızına, hanımına, hepsine sadaka ver. Sadaka ne makbul ama zekat? Usulü olmaz Yukarı aşağı olmaz. Anneannen, babaannen, nenen, deden ne kadar gidersen oğlun, kızın, torunun ne kadar aşağı inersen bunlara zekat olmaz. Yanlara olur. Teyzendi, halandı gibi. Kardeşindi gibi. Ama şimdi e, sen efendim bu cimrilik nedir? Hem zekatı verdim olsun hem de yabancıya gitmesin. Geliyor musun? Ne yani uyanık. Geçiniyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ve <gülüyor> men her kim nefsinin cimriliğinden korunursa Allah korusun Allah kimi bu cimrilikten bu hırsdan bu tamadan bu açgözlülükten, bu toymazlıktan kurtarırsa feulake humul müfflihun ancak onlar felaha ulaşacak ulaşacaklar cennete gelecekler cemaani göreceklar elbaki <gülüyor> cennete cimri cennete girmez velevkane <gülüyor> abida sabaha kadar teheccüd kıl yani ibadet de Cimriyi kurtarmıyor. Allah'ın en sevmediği huy cimrilik. Cömertlik. es Habibullah. Cömert Allah'ın sevgilisi. Karibun <gülüyor> minel Allah'a yakın. Karibun minel nâd insanlara yakın. Karibun <gülüyor> minel cennete yakın. Ba'idun minel nâd cehennemden uzak. Elbeghil. <gülüyor> Cimri adam ba'idun <gülüyor> minel Allah'tan uzak. Ba'idun minel nâd insanlardan uzak. Kimse sevmez toplumda. Çocuğu bile düşman olur. Ba'idun minel cennete, Cennetten uzak. Cehenneme çok yakın Ölür ölmez Yeri ateştir ya Zekat vermeyen Tabi zekatını veren cimrilikten Kurt diyorum diyoruz ama adam Adam diyor hoca ben zekatı veriyorum ama Bu ayağımdan et kesmiş gibi diyor sızlıyor Dedim zorla hayır hayırdır sen sızlaya sızlaya ver Adamın evini gösterdiler hoca bu evi Burası bu adamı tanıyoruz dediler çarşıda Anadolu'da bir yere gittik e bu adam dediler çok kuruşu kuruşuna ceket hesap eder aman Allah'tan alacağım kalmasın diye neticede iki hafta hasta yatar çarşıya çıkmaz zekatı dağıttıktan sonra her sene iki hafta yatıyormuş bu, sabit yani bana gösterdiler böyle Anadolu'da tanırlar küçük yerlerden herkesin huyunu bilirler durum bu e, ver be kardeşim Allah sana verdi ver kesme kesmesin kısma kısmasın efendim ticaretin bir tehlikesi de nedir e, bu cimriliğin zuhuru kıyametin Alemetler hakikaten acayip oldu. Ya eskiden aynı tanıdığımız insanlardan cömert olanlar şimdi cimrileşti biliyor musun? Kıyamet tamamen yaklaştı yani. <gülüyor> Adamın huyu değişiyor ya. Ya düz bu adam eskiden verdi. Adam diyor ki "Enaiyimişim ya. Çok yedirmiş." <gülüyor> şimdi enayisin, ah adam. Şimdi enayisin. Allah yoluna veren enayi olur mu ya? Ama sen gidip de boş yere verme bir sonra diyorum. Seç vereceğin yere bak. Ona bir şey demedik ama nasıl lazım? At üstüne At üstünde de gelse dilenene ver diyor. Bak geçen gün adam zengin adam ya diyor kredi kartımın limiti dolmuş. Nakit parada cebime alma Yurt dışında şey Aç kaldı ya. Olabilir böyle vakalar. At üstünde de adam şimdi ben cipten indi. Kardeşim biraz bir haçlık verir misin dedi. Maynak buzunla evet. de. Ne oldu? Bindiğin arabaya bak. E, alakası yok ki kardeşim. Şimdi Resulullah buyuruyor ki at üstünde de gelse isteyene verir. Çünkü at üstünde gelen istiyorsa o hepten muhtaç demektir. Yani o hakiki muhtaç demektir. Yani. Bu camiye mendil açana da benzemez. Çünkü bir adam vebn-i diyor Kur'an'da. Memleketinin en zengini de olsa yolda kalmışa zekat verilir diyor Kur'an. Değil mi? Onun için efendim çok araştırmayacağını, şimdi, şimdi Efendim adını bunu çok, hacim Bilal Allah rahmet etsin Adam gelir, ya Konya'ya gideceğim param yok, bana bir otobüs para Kaç lira? 20 milyon Al 20 milyon mesela, yok hayır. Gel bakayım, seni Konya otobüsüne bindireceğim <gülüyor> Efendim Hazretler ne bindiriyorsun Adamı otobüse ya Bilal efendi hiç mi garaja kadar da gidiyorsun ya ver adama istediğini ya şüpheleriyorsan ver şüpheleriyorsan adam Konya'ya gidecek de yolda kalmamış da para almak için bahane arıyor e neticede muhtaç demektir vesaire madem yüzünü suyunu döküyor ama sen şimdi seni otobüse bindireceğim gel bakayım e şimdi böyle şeyler şahsiyetle bağdaşmaz efendi hazretimiz o cid derdi yani hacibilerle çok nazı geçtiği için onu çok severdi de bizim Bilal efendi adam otobüse bindirir derdi yani o, o ne demek ya isteyene ver, otobüse ne bitiriyorsun adamı yani? Adam diyor ki, yok ya kalsın ben, Anya'ya gideceğim, değiştirdim. E şimdi bu adama illa da bilet alayım da para vermeyeyim, ne yiyecek, taş mı yiyecek ya? Ver birkaç kuruş. Bunlar böyle meseleler ama bu cimrilik sardı. Allah Teala, korusun muhafaza buyursun. Şimdi onun için, burada mesele nedir? Mesele... Dünya menfaatının ağır basması Dünyacılığın Ağır basması Ve dinin hafifte kalması Dini değerlerin Efendim göz ardı edilip Dünya menfaatlarının Öne çıkması Bu neticede ne doğurur Dünya raşikullu katıya Dünya sevgisi bütün günahların Başıdır sırrını meydana getirir Dünya sevgisi ki faiz yedirtir Yalan dedirtir Dünya sevgisi ki akrabayla ilişkiyi kestirir, sıra rahimi iptal ettirir. Dünya sevgisi madde, menfaat sevgisi adama dinini parçalattırır. Dinini lime lime paramparça ettirir. O dünya sevgisi o hırs girdiği zaman namazı da, cemaatı da her ibadeti de terk ettirir. Onun için ticaret helal, meşru yollarla helal yolu kazanmak helal, çalışmak helal ama kıyametin alameti olarak zemmedilen hangisi? Harama düşme tehlikeleridir. Allah bizi bu geçitlerden, tehlikeli geçitlerden muhafaza eylesin. Yaşadığımız ortamda işler zor. Helaldan para kazanma imkanı o kadar zorlaştı ki, yani hakikaten adamın rızkı helaldir, şüphesizdir denmek için parmakla gösterilecek gibi nadirdir. Hani helaldırından da ziyade şüphesiz demek için, şüphesiz bir rızkı vardır denebilmek için çok zor bir zaman ve zemin vardır. Çok zor! Şey, yalan karışıyor. Yalan karışıyor. Söz bozma karışıyor. Yalan yere yemin devreye giriyor. Kandırma devreye giriyor. Yani neticede bütün bunlar suyu bulandırıyor. Efendim kıyamet alameti olarak beyan edilen, zemmedilen efendim neticeler doğuruyor. Şimdi size nereyi duyuruyoruz? İtikad Risalesi yoktu. Çok zamandır soruluyordu. Yeni basıldı. Çok güzel basıldı. Birinci hamura Efendim bu itikad ehli sünnet itikadını anlatıyor. Bunsuz ehli sünnet itikadı olmadan hiçbir amelin faydası yok. Mutlaka bu risaleden alın, insanlara dağıtın, ulaştırın. Oturun, oturun, oturun. Ben ayakta değilim ki. Allah durun be. Size de ya vur dedim mi öldürüyorsunuz be ya. Oturun bu adam. Belki sonunda size uygun bir şey çıkar, bir konu çıkar. Efendim aşırı okuyacağım da dur bakalım şimdi kendimi de çok aşırı okuyayım bir, bir satır okuyayım şimdi İtikad Risalesi İtikad Risalesinden ne kadar ihtiyaç var biliyor musunuz? Bütün dünya bunu istiyor. Onun için Allah razı olsun alın okuyun okutun ben size ne söyleyeyim bu gece uyumadan yarın işe güce gitmeden evlenen bu gece karısıyla birleşmeden o kadar önemlidir itikadı okuyun. Ölürsünüz bir yanlış itikat bütün amellerinizi mahveder. Bu itikat Risalesi imanla eşittir. Ha iman ha bu bunu anlatıyor. İtikad Risalesi gibi bir kısa ve öz inançla ilgili eser yok. Bunu mutlaka okuyun. Yalnız çok yardım isteyen var. Yani bu kitapla ilgili her tarafa dağıtılması gereken farz. Onun için cimriliği de bir yere konun inşallah bir kenara koyun. Allah'ın yoluna yardımda bulunun o yaşın sandıklara ölümü düşünün kabiri düşünün, ahireti düşünün ölmeden yapacağınızı yapın göndereceğinizi gönderin Allah'a buyuruyor sonra Rabbi celin Ya Rabbi biraz daha müsaade et 5 dakika 10 dakika, 1 saat yaşayayım ne yapacağım? Çocuğumu göreyim değil Fe sadaka vereyim demeyin diyor, demeden evvel yapın hepimiz ölüm üzereyiz Ölümle karşı karşıyayız, baş başayız. Şu anda ölüm gelmeden ehl üstünde sünnet itikadına bir hizmetimiz olsun. Hepimizin bir bağışı bulunsun, gayrı bulunsun. alıp okuyun. Ondan sonra hem kaset yeni çıkan hem de VCD halinde cehaletin zararları bilmeden amel etmenin tehlikesi, ilimsiz amelin getirdikleri, götürdükleri çok önemli konu. Bu sorbet yeni çıktı. İlk olarak sağınız ediliyor. Hem VCD halinde Efendim hem de kaset halinde isteyen istediğini alabilir. Tek CD'dir. İki değil. Tek CD halindedir. Kaseti çıkmış. Bundan da istifade edin, dinleyin, dinletin, amel edin, insanlara ulaştırın inşallah. Rahman. Evet. Efendim kardeşlerimiz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri dinlediklerimizle amele bizi muvaffak eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر غصير فلا إن الله مع الصابرين فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ونشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Min ve عليهم salawatı Rabbim Amin. Subhan <gülüyor> Rabbi Allâhi Lâ Alî Rabbi Alhamdulillah Rabbilâhi min as-salât ve as gelenleri affeyle, eyle. Cennetini istiyoruz Azabından gazabından sığındık muhafaza ile, Habib'in ahlakını takınmak nasıl eyle, Habib'in istediklerini istiyoruz nasip eyle. Onu sana sığındıklarından sana sığınıyoruz, uzak ile muhafaza ile. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza ile. Eşkıya fırsat verme, teröristlere müsaade etme ya rabbel alemin. Her gün askerlerimiz, polislerimiz şehit oluyor, sen karikası rahmet eyle kabirlerini Nurel. Başbağlar şehitleri için hatimler okunmuş, bizden duası isteniyor başbağlarda. 30 küsur kardeşimiz şehit edildi. Onlara da rahmet eyle. Kabirlerini nur makamlarını cennet eyle. İslam vatanlarını muhafaza eyle, hiç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Yerler seller bastı bak görüyorsun, ne afetler gökten yerine gelecek afat semave ve afat eden mesulü mahfuz eyle. Amin diyenlerin harcı hemden azad eyle. Duva isteyenlerin hayırlı muradlarını efsane eyle. Hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva. ...bu cemaat içinde bulunan duar senlerin borçlarına eda... ...işsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler... ...darda kalanlara hayırlı helal rızıklar... ...ve genişlikler maddi manevi sıkıntılardan ferahat tebdil eyle... ...günahlarımıza sevaba tebdil eyle... ...bu cemaatin geçmişlerine... ...ve bu cemaatta olup şimdi kabirde yatıp hediye bekleyenler ruhları için... buyurun, ...eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü... ...hediyelerimizi ihsal bize de arkadan böyle okumak beyle? arzu hali olup ameliyat olacak yoğun bakımda ağır hasta trafik kazası geçirmiş cemaatlarımıza acil şifa, dedelerimize devalar ikram eyle. Amin ve hurmet ve Yasinü selamün aleyhül murselin. Hamd like ya rabbal alamin. Le şerefü'n-nebiyyi ve ashabı meşahidin. Efendiboy ila ruhum meşahina ve sathidin amvatina muslimin ve amvatil Fatiha.